İzal Rozental ile haftanın karikatürleri Günaydın İzal, merhabalar. Günaydın merhabalar, günaydın. günaydın herkese uykusuz geçen bir gecenin ardından yani kısmet, evet, kısmet. zorlu, kısmen mi? Kısmen uykusuz, <gülüyor> <gülüyor> ara sıra uyukladım. Ya, ben, ben, yani. ben bir ara evet, şöyle bir e, uykuya dağıldığım sırada sokaktan geçen e, coşkulu seslerle kalktım. bir kutlama vardı. Allah Allah seçim sonuçlarında radikal bir değişiklik mi olmuş dedim. Bir baktım Türk bayraklarıyla AKP e, iş makinaları simpatizanları yok Recep Tayyip Erdoğan sesleri geçiyorlardı zafer kazanmış gibi ama Kadıköy'de iş makinaları da vardı aralarında böyle <gülüyor> görmedin mi onu görmedim evet. <gülüyor> hazır bekliyorlardı evet. Neyse hepimize Rıbaya geçmiş olsun yani geçmiş olsun geç oldu ee, yani ben de hafta içinde Yurt içinde olsun, yurt dışında. Yani sayısını hesaplayamadan kadar çok seçim karikatürleri yayınlandı geçen hafta. Yurt içindekiler normal tabii yani seçim ortamındayız falan. Fakat yurt dışından bu denli büyük bir ilginin olması da görülür şey değildi. Yani evet hemen işte hemen... Bu konuştuğumuz ana çerçevede bir umut kaynağı oluşturabileceği yani Bekir Ardır'la da zaman zaman konuştuğumuz gibi Türkiye'nin bu seçimde sağ prim vermeyip bir dünyaya da bir örnek olabilecek bir Model oluşturması beklentileri de vardı. İşte o açıdan da biraz hayal kırıklığı oldu galiba. Ee, aslında model oluşturduğu gibi. Yani bir arasından bir örnek e, görülüyor. Nereye gidilebilir, neler olabilir diye. E, belki bu analizler şimdi daha ciddi bir şekilde yapılacak. E, evet. Ben artık e, bu e, uykusuz kafamla böyle düşünebiliyorum ancak. <gülüyor> evet. Evet. Ben bu program için hafta içinde yayınlanmış olan karikatürlerden böyle bir seçki derlemeye çalıştım sabah sabah. Hakaret içeren ne bileyim tarafları aşağılayıcı, militan anlayışla çizilmiş karikatürleri eledim tabii. Evet. Yine de elimde çok sayıda karikatür kaldı. Şunu söyleyeyim Erdoğan karşıtı karikatürlerin çoğunluğu yurt dışında çizildiğini söyleyeceğim. Yani Bunlar bana nedense o istibdat döneminde yine yurt dışında çizilmiş olan e, Abdülhamit karikatürlerini, Sultan Abdülhamit karikatürlerini hatırlattı. Atatman'ın albümleri de var yani. Derloz Eder Sultan diye Almanca yayınlanmış veya Turgut Çeviker'in hazırladığı Abdülhamit albümü falan. Bunlar çok önemli gerçekten. E, tam o döneme e, atla getirdi ne bileyim. E, bir de e, tabii şunu da belirteyim. E, anlatmaya çalışan bu karikatürler e, çizilip yayınlandıklarında tabii seçim sonuçları henüz bilinmiyordu. Ama hemen hemen hepsinde benzer temelliler vardı. Başlayalım mı? Evet lütfen. Peki. E, Şimdi ilk karikatür aslında e, eski bayağı eski fakat e, zamansız bir karikatür olduğu için 25 yıllık bir karikatür bu. 98 yılından geliyor. Janusz Kapuska. Kapus Kapuska dedim ya Kapusta adlı Polonyalı bir çizer dostumuzun eseri bu Cumhuriyet'in 75. yılının münasebetiyle Ankara'da düzenlenen bir yarışma olmuştu yanlış hatırlamıyorsam basın yayın genel müdürlüğü düzenlemişti o zamanlar bunu Başbakanlık basın yayın genel müdürlüğü düzenlemişti ve bu yarışmada da birinciliği kazanmıştı. O yarışmanın jürisinde ben de yer almıştım ve bu karikatür. Hakikaten ilginç, çok nadir olur böyle yarışmalarda. Jüri'lerinin tam mutabakatıyla birinci gelmişti. Bu karikatürde, Kapustan'ın karikatüründe büyükçe bir anıt görüyoruz. Tamamen kırmızı bir zeminin üzerinde duruyor bu büyük heykel. Ve bu heykel aslında bir seçim sandığı. Bu seçim sandığı heykelinin çevresinde gezinen minik karaltılar yani insanlar da, insancıklar da çizmiş. Bu insanların boylarıyla kıyaslandığında hakikaten seçim sandığı son derece büyük o vurgulanıyor. Fakat bu heykelin bir özelliği daha var, bu sandık heykelinin diyeceğim bir özelliği daha var. Tam sıkılmış bir yumruk şeklinde bu sandık Böyle bir metafor. Yani e, aslında demokrasinin gücünü simgeliyor. E, bence dün gerçekleşen seçimdeki katılım ve kolektif heyecan iki tarafta da e, bana bu e, karikatürü biraz anımsattı. Onun için sizlerle bu karikatürü paylaşmak istedim. E, çok güçlü bir çizgi, e, çok güçlü bir anlatım. Yalnız kapustan ı. Bir sıkılı yumruk şeklinde değil mi? Evet sıkılı sıkılı bir yumruk şeklinde bir heykel e, kırmızı bir zeminin üzerinde. Aslında bu bizim e, Cumhuriyet'in 75. E, yıl dönümü münasebetiyle gönderilen bir karikatürde yarışmaya. E, e, bu de 100. yılını kutlayacağız. Hala yumruk geçerli demokrasiyi koruyoruz çünkü. Bir evet yumruğun içinde de seçime oy verme sandığın Evet. Boşluğu var, suların evet, evet, atıldığı evet. çukur var. Çukur. İşte bu çukurdan e, Gürbüz Doğan Ekşioğlu e, çok güzel ve anlamlı bir karikatür daha e, çizdi bu hafta. E, o da, yani Gürbüz Doğan Ekşioğlu da kocaman bir e, seçim sandığı çizdi. Fakat e, Gürbüz Doğan sandı bu kez Dışından değil içinden sandığını görüyoruz. Tabii ki sandığın içi doğal olarak karanlık ve bu sandığın içinde beklemekte olan genç bir insan var. Başını yukarı doğru kaldırmış, ışığın geldiği yere yani o çukura o yaraa bakıyor. Sandığın üzerindeki oy atma yarığından oradan içeri ışık giriyor delikanının sandığın tepesindeki yarıktan gördükleri ise o çok güzel tabi o incecik çizginin içinde masmavi bir gökyüzü bir iki beyaz bulut var güneş var ve özgürce uşuşan kuşlar var umutla bakıyor açık gökyüzüne sandığın içinde umutla bekleyen bu genç adam yani Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına bakılacak olursa biraz daha beklemek zorunda bu genç adam en azından bir 15 gün daha bekleyecek. Ee, yine de umut vadeden çok anlamlı bir metafor ee, Gürbüz Doğan'ın e, bu çizimi ee, çok ne gayet ustaca. Usta, usta, evet. evet ustaca da çizilmiş gerçekten. <gülüyor> evet, kendisi de büyük bir usta zaten ee, önemli bir karikatürcümüz. Dün e, 14 Mayıs aynı zamanda bizim, e, bizim diyor annelerimizin günüydü. Pek çok kişi oy kullandıktan sonra e, ya da öncesinde annelerinin bu özel gününü kutlamaya koştu. Hava da çok güzeldi. E, bazı anneler ise e, küçük çocukları ya da mina, mi, e, mini minnacık bebekleriyle böyle oy verme kuyruğundaydı sabah saatleri böyle havada çok güzel oldunca mesela benim oy kullandığım okulun bahçesi tam bir çocuk parça, parkı e, görünümündeydi. Hatta şey sandığımızın bulunduğu sınıfı açılan e, koridorda bir kreşe andırıyordu. Yani küçücük e, bebekler, e, koşuşan çocuklar falan. E, sonra eve döndüğümde Cumhuriyet gazetesinde çıkan e, Zafer Temuçin'in karikatürünü gördüm. Tam da biraz önce gördüğüm manzarayı andırıyordu. Bir anne e, önündeki bebek arabasıyla birlikte koşuyor. E, daha doğrusu önündeki o bebek pusetini zor zapt ediyor. Çünkü e, puseti çeken ağzındaki emziğiyle böyle arabasından fırlamış olan küçük bir afacan var. Bir eliyle de e, puseti çekiyor ve oy vermeye koşuyor. Oy vermeye gittiğinde nereden anlıyoruz? E, arabanın içinde e, sarı bir oy pusulası var. Annenin böyle saçları koşarken e, rüzgarda savruluyor. Mutluluğu ise yüzünden oku okunuyor. Çünkü bugün aynı zamanda yani dün Anneler Günü'ydü. E, Zafer tam içinde e, Anneler Günü'nüz kutlu olsun diye yazmayı ihmal etmedi. Biz de geçmiş annelerimizin gününü bu vesileyle kutlayalım diyorum. E, evet. evet aynen öyle. A evet. Ayrıca anneler günü kutlayan... Bir de iklim, e, iklim te tehlikesi, faciası karşısında da e, büyük bir mücadeleye girişen anneler gününde de bunu dile getiren annelere de bir selam verelim. Evet, evet. Onlara da merhaba diyelim. E, i̇ş kolay değil. Evet... E, Sıradaki karikatür Evrensel Gazetesi'nde e, geçen hafta yayınlanan daha doğrusu geçen hafta tam seçim öncesinde yayınlanan Sefer Selvi'nin karikatürü. E, az önceki minik çocuğu e, bu kez biraz daha büyüterek bizi ilk kez oy kullanan e, gençlerimizin heyecanına ortak etti Sefer Selvi. E, bu karikatürde sokakta karşılaşan iki kişi görüyoruz. Her ikisinin de ellerinde oy putusunası zarfları var. Anlaşılan birazdan oy kullanacaklar. E, sağ taraftaki kılık kıyafetinden ve bıyıklı yüzünden e, daha olgun bir erkek olduğunu anlıyoruz. Karşısındaki e, ise çok daha genç. Henüz böyle yüzünde tüy bitmemiş. Blue jean pantolonun üzerine kırmızı bir tişört değil mi? Ve kapüşonlu bir mont geçirmiş. Ayağındaysa basket papuşları, lastik papuşları var. İşte bu delikanlı karşısındaki bıyıklı abiye gülümseyerek soruyor. Evet ilk seçimim, ilk oyum. Nereden anladın? Bu sorunun cevabını Sefer Selvi çiziminde gösteriyor zaten. Delikanlının yüreği de o anda güp güp güp diye öyle bir atıyor ki. Neredeyse o kırmızı tişört delinecek ve yüreği dışarı fırlayacak gibi. Çok güzel bir anlatım gerçekten. Ve hakikaten de dün ilk kez kullanan, kullanan gençler çok heyecanlıydı. Hepsi kullanabildi mi bilmiyorum ama Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı rakamlara göre milyon 9. Yani 5 milyona yakınmış ilk kez kullanacak oy kullanacak seçmen sayısı ki ikinci tura kaldığına göre bu sayıya bir 50 bine yakın genç seçmen daha eklenecek. Evet. Bir, <gülüyor> e, okuduk. Evet. evet, evet. evet. Bekleyişteyiz. Bekleyişteyiz bakalım ne olacak. 3 e, kadın karikatürcü Karikatürcu kadın çizerimizi aldım ben e, peş peşe sıraya. Üçü de farklı açılardan kendi açıklarından bakmışlar dünkü seçime. Sevda Deniz mesela çok üretken bir çizer kendisi, e, belirgin bir ve farklı bir tarzı var. Sosyal medyada hemen her gün böyle kare kutucuklar içinde çizdiği e, yeni ve çok yaratıcı karikatürlerini görmek mümkün. E, bu karikatüründe de e, dünyamızdan evrene yayılan Güneşe doğru. Yükselen bir çığlık, bir ses var. E, var gücüyle haykırmış e, Sevda Deniz. İlk turda bitirelim diye bağırmış. Şimdi Sevda Deniz'in sesi e, evrende yankılandı belki ama kendi dünyamızda yeterince duyulmamış olmalı ki. E, ikinci tura kaldık değil mi? Kesin kaldık değil mi? E, yani... Sabaha karşı çünkü uyuyakaldım. İşte son açıklamalar resmi açıklamalarda o yöndeydi. Evet. 28 Mayıs'ta <gülüyor> e, Yüksek Seçim Kurulunun da açıklaması daha tam tamamı açılmamış olmakla beraber sandıkların yüzde 50 artı bir oyya ulaşamayacağı aşağı yukarı kesin gibi. İtiraz ararım. Evet, itirazlar salıya kadar değerlendirilecek. Bahsediyor. Devam edecek itiraz takdini, evet. Peki. Ee, Aslı Alpar, o e, ev işleri yapan bir hanfendi resmetmiş yani, veya temizlik yapan bir hanımefendi. Ellerinde kauçuk eldivenler, e, kanter içinde yere çömelmiş. Önünde kocaman bir e, su kovası, e, bir bezle yerleri siliyor. Bir taraftan da kendi kendine söyleniyor. Ne demek seçim temizliği diye bir şey yok. Bu esnada e, kadının söylediklerini duyan küçük bir kedi var arkasında. Herhalde kadıncağızı rahatlatmak için olsa gerek dile gelmiş ve e, sesleniyor kadının arkasından. Asıl temizlik AKP'den sonra olacak miyav diyelim bari. Ee, yani hadi bakalım kolay gelsin diyecektim ama diyemiyorum ee, Aslı'nın da büyük temizlik için e, bir süre sabretmesi gerekecek herhalde bilmiyorum göreceğiz göreceğiz evet e, Zehra Ömeroğlu o bize bir eczane sahnesi sunuyor e, sundu eczanenin e, rafları ilaçlarla kremlerle falan dolu çok da güzel bir çizim. Tezgahın arkasındaki eczacı hanım karşısındaki genç e, müşterisine genç çünkü işte sırt çantası var, giyim kuşamdan anlıyoruz. E, bu e, gencin sordu, sormuş olduğu ilaç sanki pek de yaşına uygun değil gibi çünkü şaşırarak bakıyor ve e, soruyor. Hafıza ilaç e, şey e, genç hafıza soruyor. Için. Ha, hafıza için ilaç var mı sizde acaba? Ezaha'nın biraz da meraklı bir şekilde yanıtlıyor. E tabii sınava hazırlık için falan mı? Yok diyor delikanlı. İfşa videolarındaki isimleri tam aklımda tutamıyorum da bilemiyorum be. Çok aklı bence. <gülüyor> ben de mühim değil is zaten isimler konusunda <gülüyor> çok kötüyimdir. Bir de o o videolarda geçen isimler kimdi bu insanlar? <gülüyor> Ben de özdeş içimi rahatlattın, içimi rahatlattın. İçimi <gülüyor> rahatlattın. Çünkü ben kendi yaşlılığıma veriyordum. Ben hiçbir şeyi aklımda tutamıyorum. Hepsini unutuyorum. Abi, <gülüyor> Not ediyorum. Ne kadar ilginç ya. Bende hiç yok böyle şey. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Ne şanslısınız hocam. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. <gülüyor> evet, Sizin eczaneye gitmenize gerek yok demek ki. Ben <gülüyor> şu an istediği ilacı, şu anda istediği ilacı merak ettim ama. Ne ilacı? <gülüyor> Kimden neden ne? bahsediyoruz? Neden bahsediyoruz? <gülüyor> Hangi programdayız? pardon saat kaç? <gülüyor> ne oluyor ya? <gülüyor> Peki anlaşıldı. Aslı Alpar'ın beklediği temizlik hemen şimdi gerçekleşiyor galiba. <gülüyor> ya vaatler Peki hatırlıyor musunuz vaatleri onu hatırlıyorsunuz artık. Kimin? Ya. Ya, abi, işte, tamam peki peki. O zaman Be Beysun Gökçin bakın her zamanki gibi böyle yalın not alırcasına böyle çiziktirdiği bir sketch e, tarzı bir karikatürle e, seçim öncesinin vaatlerine çok ironik bir bakış e, gönderiyor. Çok tatlı ince bir mizah var. E, bir tepenin üzerinde karşılaşan iki aday sanki birbirlerine böyle karşılıklı olarak vaatlerini dile getiriyorlar. ...sağdaki diyor ki... ...düşünceyi suç olmaktan çıkartacağız... ...diyor. Fakat soldakinin sesi... ...nedense daha bir gür çıkıyor. Gaz çıkartacağız. Diyor. Ya işte şimdi neden... ...seçim sonuçları böyle... <gülüyor> ...gerçekleşti anladınız mı? İşte, Gaz çıkartmak işte. daha somut. <gülüyor> Kar karikatüre şimdi... ...hak vereceksiniz değil mi? Karikatürün... ...önemi çıkıyor ortaya. Evet. Gerçek gazeteciler, karikatürcüler zaten. Hepsinin başı dertli. Yani... Hakikaten yani e, siz kime oy verirsiniz? Düşünce gibi soyut bir kavramı suçu olmaktan çıkartan yoksa gaz gibi somut bir maddeyi çıkartacağız diyene mi? Soruyorum. Evet. Bize sormayın. Bilmiyorum. Gaz, illaki gaz. Evet. E, yurt dışı, yurt dışından iki karikatür seçtim. E, Patrick Shapat'ın e, Cenevre'de yayınlanan Lötan Gazetesi'nde. E, çizdiği karikatür. Başlığı Türkiye'nin tercihi. Şimdi Şapat'ın karikatüründe e, yarı kürenin yani dünyanın neredeyse dörtte birini kaplayan e, büyüklükte bir Türkiye bayrağı görüyoruz. E, bayrağın o ufka, karikatürdeki ufka yakın bölümünde e, beyaz yıldızın sadece bir kısmı görünüyor. Gerisi öbür tarafta kalmış. Hilal'in iki ucu ise ufka doğru giderek inceliyor. Hilal'in en kalın göbek kısmının başında ayakta bekleyen bir çift var. Bir kadınla bir erkek. Ve bunlar kararsızlık içindeler. Önlerindeki yön tabelasına bakıyorlar. Önlerinde bir yön tabelası yükseliyor. Ve sağdan mı, sağdaki yoldan mı gidecekler? Yoksa soldaki yoldan mı gitseler diye herhalde düşünüyorlar. Şimdi sağ tarafa yönelecek olsalar tabelada eee yol olmadığı diktatörlüğe götürecek diye e, anlıyoruz çünkü diktatörlük diye yazıyor. Soldaki yolun için ucunda ise demokrasi var. Çok basit. E, fakat çizimi e, güzel bir karikatür bu. E, İsviçreli gazeteci, e, karikatürcü, gazeteci bir karikatürcü kendisi. Patrick Chappat'ın Türkiye seçimlerine ve seçmenine e, bakışı böyle. Hangi yöne doğru yol alıyoruz, almaktayız. Karar siz değerli dinleyicilerim bilmiyorum. Ee, zorlu bir seçene seçenek sunmuş. <gülüyor> zorlu bir seçenek, düşündürücü bir seçenek. Fakat sanki işte o yola doğru adım atmış durumdayız. Yine de demokrasi var tabii. Evet. Sağlıklı bir şekilde oy kullandık. Ee, evet evet tabii. Gerçekten. Evet. Peki, e, ben son olarak e, Emmanuel'in, e, o da bir dostumuz Emmanuel de Emmanuel Rosso'nun Rosso bir e, karikatürünü anlayıp anlatıp <gülüyor> izlerinizle huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Şimdi Emmanuel de Rosso bize e, bayağı kalabalık bir dönme dolap e, sahnesi sundu, sunmuş. Ee, bu kalabalık, bu insan kalabalığı aslında uzun bir kuyrukta sıra bekliyor. Dönme dolaba binmek için sıra bekliyor bu insanlar. Ee, tabii ki bu dönme dolap aslında bir büyük metaforu temsil ediyor orada. Dönme dolabın adı Türkiye'de demokratik değişim. Ee, pek, e öngörü sahibi değil. o de derosu anlaşılan. Her neyse bu dönme dolaba binecek olan kişilerin ellerinde de bilet değil. Fakat e, bu kez e, oy pusulası var. Ve e, sırası gelen oy verme gişesinde, dönme dolabın hemen altındaki oy verme gişesinde anlaşılan e, oyunu verip dönme dolaba binebiliyor. E, çok önemli bir ayrıntı da dönme dolabın hemen girişinde kapının üzerinde yanan ışıklı tabela bunun artık son tur olduğunu duyuruyor. Hmm. Ee, böyle bir karikatür. Ee, Dediksen, çok önemli bir detay daha var galiba. Söyledinse de atladım belki de uykusuzluktan. Dönme dolabın binilen dolapları da seçim sandığı. Ee, onu da ben atladım. Hayır siz atlamadınız Ömer Hocam. Onu ben, ben görememişim uykusuzluktan. <gülüyor> Dikkat etmemişim, şimdi dikkatle bakıyorum, evet e, hakikaten, e, hay Allah, <gülüyor> kendime kızıyorum şimdi, evet her biri bir, e, yani ben o kadar odaklandım ki başka şeylere, bir de e, bu karikatürdeki tabi işte bazı unsurlara bir sürü bir sürü e, detaylar var e, falan derken seçim sandıklarını atlamışım. Yani olacak iş mi? Kendime <gülüyor> ceza veriyorum ve uyumayacağım şimdi. <gülüyor> Yok çok teşekkür ederiz. Ee, evet. E, bitirirken de belki şeyde de Andre'den e, Leonard Cohen'den Democracy şarkısının <gülüyor> çalmasını rica edebiliriz bir değişik. Ah evet orijine ben de katılıyorum. Is evet, Iskambil Democracy demokrasis is coming diyor. Belki onu da çalarak bitirebiliriz. Ama seçimi nereden, hangisini seçeceğiz? Önerileri ben Hiçbir şey söyleyemiyorum. Nutkum tutuldu şu anda. Zaten kendime kızıyorum. Nasıl sandıkları göremedim diye. Neyse dün gördüm sandığı. Evet. O zaman ben Patrick Şapat'tan yana oyumu kullanıyorum. Lötano'da le tamdaki çapate evet e... ayrım temel ayrım bir sağa doğru diktatörlük sola doğru demokrasi gidiyor evet. ve büyük bayrağıyla kaplanmış bir gezegen önünde sağa açılan yollar da çok fazla sanki ya sağ var merkez sağ var aşırı sağ var ultra sağ var <gülüyor> <Bar> da var. <gülüyor> oh geldi sola. <sana. gülüyor> e, o zaman onu seçiyoruz değil mi? Tamam. Yoksa i̇tirazınız yani. yoksa. Hayır efendim ne demek ne demek? Siz Demokratik siz... bir ülkede e, <gülüyor> itiraz edebilir miyiz? <gülüyor> Hiç. <gülüyor> Hal seçimlerine de elbet demokrasi gelecek. Günün gündeminde mutlaka. KK seçimlerine de evet. Peki çok teşekkürler güzel görüş. Ben teşekkürler. İyi yanına diliyorum hoşça Görüşmek ederim. üzere. Görüşmek üzere.